يا ايها الذين امنوا Yaa iyyalilladīna ʿamr wa amalakum wa man wa Amma astaqal wa Dersimize başlamadan önce peygamber efendimize salatü selam getirelim. Ehl-i Sünnet ve Cemaat'in itikadi özelliklerinden bahsetmeye devam ediyoruz. En son Vasatiye bölümüne ne yapmıştık? Gelmiştik. Orta yolda olmak, denge unsuru olmak. Bundan bahsetmiştik. Akide ile ilgili hem imanın müsemması meselesini gündeme getirmiştik. Hem de Allah'ın isim ve sıfatlarında orta yolda olmayı ne yapmıştık? Orta yolda olmayı, dengede olmayı ne yapmıştık? Açıklamıştık. Kadere mi geldik en son? Evet bugün de inşallah kader babıyla Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı sevmede, aşıyıya kaçanlarla Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı postacı görenler arasında ehl Sünnet'in nasıl bir tavır takındığını ne yapacağız? Açıklayacağız. Evet. Kader. Yani kaderle ilgili hatırlarsanız 8 ders yapmıştık. Kader meselesini elimizden geldiği kadar açıklamıştık. Kader İslam ümmetinin imanın müsemması imanın müsemması Allah Azze ve Celle'nin isimleri ve sıfatları yine uluhiyet ve rububiyetle alakalı bir iki meseleyle birlikte en fazla fırkalara ayrıldığı ne? Bahislerden, baklardan bir tanesi. Yani ne demek bu? Yani bu şu demek ve Allah Azze ve Celle ...insanların kaza ve kaderlerini ne yapmıştır? Tayin etmiştir. Allah Azze ve Celle'nin insanların kaza ve kaderlerini tayininde... ...tayinin başlangıcı itibariyle, mebde itibariyle kulun herhangi bir dahili yoktur. Ancak bu kaza ve kaderin ortaya çıkması mesabesinde... Yani Allah Azze ve Celle'nin bu kaza ve kaderi Yaratması mesabesinde Kulun neyi vardır arkadaşlar? İradesi vardır. Bir örnek verelim. Ahmet Fatma ile evlendi. Ahmet'in Fatma ile evleneceğini Fatma'nın da Ahmet ile evleneceğini Allah ilmi ezelisinde ne yapmaktadır? Bilmektedir. Ancak bu ilmi ezeliği de Allah Azze ve Celle'nin, Ahmet Fatma'nın evleneceğini bilmesi, bu evliliği onlara yazması, meşe etiyle ortaya koyması, günü geldiğinde de ortaya ne yapması, çıkarması belli sebeplere binaen olmuştur. Yani ne demek? Yani bu ikisi birbirlerini görmüşlerdir, konuşmuşlardır, <gülüyor> bir vesileyle birbirleriyle evlenmeye ne yapmışlardır? Karar vermişlerdir. Yani çocuk erkek ve kadının birleşimiyle ne yapmıştır? Dünyaya gelmiştir. Hal böyle olunca çocuğun dünyaya gelmesinin yollarından bir tanesi de erkek ve kadının bir araya gelmesidir. Yani çocuğun dünyaya gelmesinin sebeplerinden bir tanesi de ne? Erkek ve kadının evlenmesidir. Hal böyle olunca Allah Azze ve Celle'nin tayin etmiş olduğu bütün bu neler? Dikkat edelim arkadaşlar. Hususlar, teselsüllük yani müteselsil olma. Yani zinciren işin yoktan var eden Allah'a ulaşmasını ne yapar bize? Sağlar. Yani Allah Azze ve Celle sadece Adem'i yaratsaydı, Havva'yı yaratmasaydı bugün şu gördüğümüz insan zürriyeti bu halde olmazdı. Ama Adem'i ne yapmıştı? Yaratmıştı. Mevcuttu. Mukabilinde neyi yarattı? Havva'yı yarattı. Ve ne yaptı? İkisinin soyundan bizleri meydana getirdi. Ama dikkat edersek Allah bizi Adem ve Havva'yı yaratmadan aynen Adem ve Havva'yı yarattığı gibi ya da Adem'i yarattığı gibi diyelim. Topraktan da direkt ne yapabilirdi? Yaratabilirdi. Direkt toprağı ol derdi Toprak içindeki mayalarıyla harekete geçerdi. Hani bazı filmlerde var ya bir araya gelirdi hepimiz olurdu. Necmi de olurdu, Zafer de olurdu, Fatih de olurdu. Ama Allah Azze ve Celle belli sebepleri ne yapıyor? Halk ediyor. İşte bu sünnetullah dediğimiz Allah Azze ve Celle'nin değişmez kanunlarıyla meydana gelen Kader Allah Azze ve Celle'nin Sünnetullah içinde çok önemli bir yer tutuyor. Kaderle ilgili meselelerde saputan sapıtıyor. Demin ne dedik? Ahmet'le Fatıma'nın evleneceği ilmi ezelinde Allah azze ve celle tarafından ne yapmaktadır? Bilinmektedir. Eğer biri kalkar. Derse ki: "Allah azze ve celle Ahmet'le Fatıma'nın evleneceğini Ahmet'le Fatma evlenmeden bilmezdi." Yani Allah azze ve celle Ahmet'le Fatıma'nın evleneceğini Ahmet Fatma ile evlendikten sonra bildi derse işte bu adam bunu söyleyen adam sadece Allah'ın takdir yetkisini ondan almaz. Aynı zamanda ilim yetkisini aynı zamanda her şeyden haberdar olma yetkisini aynı zamanda her şeyi işitmesi yetkisini aynı zamanda her şeyi görmesi yetkisini değil mi? Her şeyi Allah'tan ne yapmış olur? Almış olur. Allah'ın sıfatları birbirlerini her zaman ne kılar? Gerekli kılar. Bütün semavi dinlere bakın. Nerede bir ilah vardır? O bilendir. Nerede ilah vardır? O haberdar olandır. Nerede ilah vardır? O işitendir. Nerede ilah vardır? O görendir. Hepsinde bunlar nedir? Mevcuttur. Sen bunlardan bir tanesini ama doğrudan ama dolaylı Allah Azze ve Celle'den aldığın zaman ya da o ilahtan aldığın zaman o ilahı sakat yaparsın. O ilahı aciz yaparsın. Ha, kader böyle bir mesele. Yani bir insan kader inkarıyla aslında kaderi değil aynı zamanda Allah'ın diğer isim ve sıfatlarını ne yapmış olur? <gülüyor> İnkar etmiş olur. Onun için kader inkarcıların cüllüsü sıfat inkarcısıdır. Bakın doğrudan orantılıdır. Kim ki kaderi inkar etmişse bilin sıfat inkarcısıdır. Heh. Şimdi hay böyle olunca şöyle bakalım olaya ortada bir tiyatro oynanıyor ortada bir tiyatro oynanıyor E bu tiyatronun senaristi Allah yani ben böyle anlatıyorum ki anlayın diye Heh. senaristi Allah ortada bir tiyatro var. Şimdi oyuncu sadece kendisine verilen neyi yapıyor? Rol yapıyor. Ki bu işte doğrudan Cebriye'nin akidesini temsil eder. Ya da diğer bir isimle Cabire ya da Mücbire'nin akidesini temsil eder. Yani oradaki o rolü yapan o oyuncunun hiçbir neyi yok arkadaşlar? iradesi yok. Böyle mi? Kella. Böyle değil. Bir de olaya ne olarak bakalım arkadaşlar? hem oyuncu nazarıyla hem de izleyici nazarıyla bakalım. Tam tersi oyuncu senaryoyu tamamen bir kenara itmiş, kendi kafasına göre ne yapıyor? Oyun, Oyun yapıyor. Siz bunu dünyada kabul eder misiniz yönetmen olarak? Mümkün. Etmezsiniz değil mi? Yani bir adam Allah'ın kendisine çizmiş olduğu kaderi takdiri kenara atmış oynuyor zıplıyor. Böyle bir şey mümkün değil. Devlet bile tek tip adam istiyor ya. Devlet bile. Yani kader inkarcıları aslında bu inkarlarını önce toplumdan başlatmak zorunda. Zaten kader inkarcılarının içinde ateistlik vardır. İlhat vardır. Dinsizlik vardır. Ve dikkat edin toplumla da en fazla problemi olan insanlar zaten bunlardır. Ha, buna dikkat edeceğiz. E bir de oyuncu gözüyle değil de İzleyici gözüyle bakın. Şimdi izleyici... ...herhangi bir tiyatro oyununu... ...bindik bir oyun diyelim mesela. 7 kocalı hürmüz. Senaryoyu daha önceden okumuşsa... ...orada ne olacağını ne yapar? Bilir değil mi? Eğer senaryoyu okumuşsa bilir. Ama senaryoyu okumadığını düşünün... İlk kez... ...yazılmış, sergilenecek bir oyun diyelim. Şimdi... Belli tahminlerde bulunabilirsin olayın gidişatıyla alakalı değil mi? Olayın gidişatıyla alakalı belli tahminlerde bulunabilirsin. Ama olayın gidişatıyla alakalı tahminlerin bile belli nelere dayalıdır arkadaşlar? Tecrübelere dayalıdır değil mi? Belli hislere dayalıdır. Mesela çok film izlemişse, çok tiyatro izlemişse sonu nereye gideceğini bilir. Ama köyden gelenden bilmeyebilir. Heh. Orada bile ne vardır? Belli bir ilim vardır. senlik açıdan söylüyorum. Ama hiç bilmiyor adam. Yani tiyatroda işte o senaryoda bazı şeyler ortaya çıkıyor. Aa yapma ya böyle oldu diyor. ona vuruyor yapma ya diyor. Bu alemi geldi. Ondan bir şey çalıyor Va diyor ya böyle olmamalıydı falan. Heh. İşte kaderiyetün nafiye dediğimiz ya da en nüfat dediğimiz ya da nüfatül kader dediğimiz bir bölüm ki bunları genel isimde biz Cehmiye ve Mutezile ismi altında ne yapıyoruz? Topluyoruz. Aynen onlar o tiyatroyu seyircisinin, izleyicisinin olaylar ancak ortaya çıktıktan sonra ahladıkları vahladıkları gibi Allah'a ahlatıp vahlatıyorlar. Yani o oyun ortaya çıkmadan, o rol ortaya çıkmadan o olay ortaya çıkmadan Allah ne yapmıyor hiçbir şeyi bilmiyor. Ta ki çıkıyor o da öğrenmiş oluyor. İki tane ney? Zıt ney? Kutup. İşte ehl sünnet vel cemaat arkadaşlar, bu iki zıt kutubu da ne yapmıştır? Reddekmiştir. Ne mücbire, cabire gibi aynen işte rüzgardan ne yapan etkilenip uçan o tüy misali insanı büsbütün iradesiz kılmıştır. Ne de cehmiye, mutezile gibi büsbütün iradeyi insana verip Allah'ı alim olan insanın yanında cahil bırakmıştır. Böyle bir şey yok. Orta yol. Şimdi ya hocam niye bu cümleleri kullanıyorsun? Şundan dolayı iş vahim. Bu mesele böyle anlatılırsa insanlar anlıyorlar. E Yoksa işte bir anda mutezile var onlar şöyle onlar böyle hayır. İşin olayı bu arkadaşlar. Yani işin vardığı nokta Allah Azze ve Celle'yi etkisiz yapma. Allah Azze ve Celle'yi dünya işlerinden ne yapma? Alma. Sadece ona hangi işi verme? Ahiret işini verme. Din işini de değil. Ahiret işini verme. Olayın altında bu var. Onun için kader çok önemli baptır arkadaşlar. Kur'an ve sünnetin üzerinde durduğu bir baptır. İslam oğlunun söylediği gibi İslam'da takdir vardır. Kader yoktur. Cibril hadisindeki he, kadere iman etme bahsi de Belki bu halden değil ama bazı ravilerden o hadisin metnine ne yapılmıştır? İdhal edilmiştir. İddiası külliyen zındık iddiasıdır. Bunu söyleyen insan da zındıktır. Hadi dikkat edeceğiz. Bunu söyleyen insan nedir? Zındıktır. Selefi ile, eşarisi ile, maturidisi ile, hepsinde hatta şiisi ile Allah'ın kaza ve kaderine iman farz-ı ayındır. Bunu reddeden insan İslam'dan nasibi olmayan insandır. Buna <gülüyor> dikkat edeceğiz. Bununla alakalı pek çok naslı burada kader meselesini işlerken ne yapmıştık? Almıştık. Şimdi işte iki tane ne var? Kutup var. ehl Sünnet bunun denge unsuru ortasında bu vasfını burada da ne yapmış? Muhafaza etmiş. Çünkü ehli sünnet deneyimlerle bunu kazanmamış. Tecrübeyle bunu kazanmamış. Kur'an ve sünnet ne demişse bunu onun var. peşinden gitmiş. Yani Yunan felsefesi yokken ehli sünnet vardı. Ne demek bu ya hocam? Yunan felsefesi çok eski. Yani Yunan felsefesi Arapçaya tercüme edilmemişken ehli sünnet vardı. Bu o demek. Ama Mutezile yoktu. Mutezile ne zaman çıktı? Yunan felsefesi yani Aristolar Platonlar ne zaman Arapçaya ne yapıldı? Çevrildi o zaman çıktı dikkat edin yani demek ki Hicri 200'lerden 300'lerden sonra ne yaptı? bu akide kendini baş gösterdi yani bir din düşünün peygamberinden çıkmamış bir akide sahabesinden çıkmamış bir akide tabiinden çıkmamış bir akide böyle bir şey olabilir mi ya? Hristiyanların dininden ne farkı var? Onlar tarif ettiler Asrını yok ettiler Ondan sonra kendi neleriyle Ortaya koydukları Saçmalıklarla ne yaptılar Amel ettiler E sen safi olarak mevcut olan Hiçbir harfi dahi Değiştirilmesi teklif edilemeyecek Bakın değiştirilmesi değil Değiştirilmesi dahi teklif edilemeyecek Bir kitabın ümmetisi. Bugün bir adam gösterir bana Yeryüzünde Kur'an'ın bir harfini Değiştirelim diye teklif etsin Ne yaparlar onu Teklif dahi edilmez. Ha. E böyle bir kitabın ümmeti olacaksın. E aradaki 200 yılı 300 yılı at atacaksın. E onlar bir şey bilmez. Geçen gün birinden duydum. Konya'da bir televizyon programında. Bizzat adam şunu demiş ya. Bizzat şunu demiş. Bizzat. Ne İbni Ömer? Ne Abdullah bin hiçbir sahibi Kur'an'ı benim anladığım gibi anlatmaz, bunu anlamaz. Bunu diyen bir ilahiyatçı. Ne ibn Ömer, ne ibn Ha, bunlardan hiçbir Kur'an'ı benim anladığım gibi anlayamaz. İddia ediyorum demiş. Ben onlardan Kur'an'ı daha iyi anlarım. Ya işte iddia. İngilizce biliyordur. Kur'an'da da çok İngilizceler var, terimler var. Ha işte biliyordur yani bir şeyler. Düşünün yani şu iddiaya bakın. Yani sahabesi havalileri bilmeyecek ama o daha iyi bilecek. İşte kader meselesinde de böyle. Yani İbni Ömer kaderden anlamaz, İbni Mesud kaderden anlamaz, Süfyan Sevri kaderden anlamaz, Yahya İbni Ma'in kaderden anlamaz, İmam Ebu Hanife kaderden anlamaz, İmam Şafi anlamaz, Malik anlamaz, İmam Ahmed anlamaz. E kim anlar? Mustafa İslamoğlu anlar. Böyle bir şey olabilir mi? Hiç uzağa gitme. Ya. Al bir tane maturidi neyi? Metni. Mesela emaliye. Oku. Ya da nesefiyye. Oku. Orada ilk göreceğin şey kadere nedir? İmandır ya. Bursuz Müslümanlık olur mu? Kadere imansız. Kaza ve kadere imansız Müslümanlık olur mu ya? Olmaz. He, bunun keyfiyetinde belli ölçülerde ihtilaf edebilirsin. Bu mümkündür. Ama <gülüyor> meselenin aslı bakımından, meselenin Allah tarafından bilinmesi bakımından asla ne yapmasın? İhtilaf etmez. İşte ehl sünnet bu ihtilafları içinde barındırmamıştır. Kendisi sünnet yolunda gitmiştir. He, bunda da taviz vermemiştir. En önemli ayırgaçlardan bir tanesi. Şimdi oku o bahset. Çok açıklamaya gerek yok zaten kader konusunda kaderiye ve cebriye fırkasının ortasında bir dengeye sahiptir kaderiye mezhebi der ki kul irade ve kudrette ameliyle bağımsızdır Allahu Teala'nın meşiyetinin ve kudretinin onunla hiçbir etkisi yoktur ve derler ki kulların fiillerini Allah yaratmaz kullar kendi fiillerini kendileri yaratırlar Cebriye mezhebi ise kaderi ispatta aşırılığa gitmiştir. Öyle ki onlar kulun gerçekten fiili olduğunu kabul etmezler. Yani tabii bu Cebriye'nin bir, bir ileri aşaması Cebriye'nin bir ileri aşaması iddihat. Ne demek iddihat? Cimriye. Vahdeti vücut. Mahlukla Halık'ın ne olması? Bir, olması? bir olması. Mahlukun bütün eylemlerinin ne olması? Allah'ın Eylemi haline dönüşmesi. Ha. Onlar çok uç nokta tabii. Onlar ne? Çok uç nokta. İşte mutezile bunlarla uğraşması gerekirken ehl-i sünnetle uğraşmıştır. Çünkü iki uç birbiriyle uğraşmaz. İki uç birbiriyle uğraşmaz. Yani düşünebiliyor şey musunuz? Öyle öyle. öyle. Aynı çünkü aynı kapıdan besleniyorlar. Aynı menşeden biri Hit felsefesini sufistik anlayışı almış. Diğeri de Yunan felsefesini almış. Membaları bir. Evet. İkisi de müşrik toplum. Yani Hintliler de o anlamda müşrik. Öbürkülerde de. Evet. <gülüyor> evet. Cebriye meselisi ise kaderi ispatla şırlığa gitmişti. Öyle ki onlar kulun gerçekten fiili olduğunu kabul etmezler. Bilekis onların zannına göre kulun ne bir hürriyeti ne de bir fiili yoktur. O rüzgarın önündeki tüy gibidir. Fiiller ona ancak mecaz doluyla izafe edilir ve tıpkı güneş doğdu, rüzgar esti, yağmur yağdı dendiği gibi namaz kıldı, oruç tuttu, öldürdü, çaldı denir. Eylül ve cemaat ise her iki fırkanın ortasındadır. Derler ki kul hakkında kendisiyle seçebileceği bir meşiyet ve kendisiyle amel edilebilecek bir kudret ispat ederiz. Kulun meşiyeti, ve kudreti Allahu Teala'nın meşiyeti ile vakidir ve onun meşiyetine tabidir. Allah Azze ve Celle şöyle buyurdu. Sizden doğru yola gitmek isteyenler için alemlerin Rabbi Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Tekbir suresi 28-29. Aynı şekilde derler ki kullar fiilleri işleyenlerdir. Allah onların fiillerinin yaratıcısıdır. Allah Azze ve Celle buyurdu ki. Sizi ve yapmakta olduklarınızı Allah yarattı. Saffa suresi 96. Kulların fiilleri yaratma, var etme ve takdir bakımından Allah'tan, fiil ve kesip bakımından kullardandır. Evet. Fiil ve kesip. Hatırlarsanız burada ne yapmıştık? E, fiil ve kesip kavramlarının üzerinde ne yapmıştık? Durmuştuk ki az bunu diyoruz biz buna. Yani... E, maturiler bu hususta eşarilerden ehl sünnete daha nedir? Yakındır demiştik mi? Yani fiilin kendisiyle kesip kimden? Kuldan. Ama kalp bu icat olarak, takdir olarak kimden bu? Allah'tan e, çok fazla girmeye gerek yok. O derslere ulaşanlar zaten biliyorlar. Evet. Diğer bir mesele oku başlı. Fe. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in selmede aşırılar ile saygısızlar arasında orta yolu olmaları bağlı. Evet. Şimdi peygamber aleyhissalatü vesselam'ı sevmek çok önemli bir bab. Yani peygamber aleyhissalatü vesselam'ı sevmeden iman yok. Bakın kamil iman yok değil, iman yok. Peygamberi sevmek zorundasın. Peygamberi anandan, babandan, çoluğundan, çocuğundan, malından, nefsinden, her şeyden daha çok sevmek zorundasın. Bu konuda taviz yok. Bunda Ümmet-i Muhammed'in neyi var? İttifakı var, icması var. Heh. Önemli olan sevdiğini iddia etmek değil. Önemli olan sevdiğini gerçek üzere sevmek. Olması gereken sevgi üzere sevmek. Yani ben peygamberi çok severim. O kadar severim ki çocuğumun ismini Muhammed koyarım ama çalgı çalar oynarım. Ya da ben Muhammed'i, peygamberi çok severim Aleyhisselatu vesselam'ı. E mevludu hiç kaçırma ama yılbaşı gecesinde kutlarım. Ha. Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı sevmek demek, ona tabi olmak demek. قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِكُمُ اللّٰهِ Muhammed aleyhissalatü vesselam, eğer siz Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Sevginin ölçüsü tabi olmak. İttiba, uymak. Yani sen eğer Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yoluna uyarsan peygamberi sevmişsindir. Allah da seni ne yapacaktır? Sevecektir ve günahlarını ne yapacaktır? Bağışlayacaktır. Ölçü bu. Yani peygamberi sevme iddiası lafla değil, eylemle olmalıdır. Hal böyle olunca sözdeki aşırılıklar ne yapılacaktır? Bertaraf edilecektir. Şimdi iki tip insan vardır yeryüzünde. İki tip insan. Ümmeti Muhammed'e mensup. İki tip insan. Bir, sözleriyle peygamberi gece gündüz ne yapar? Takdis eden, yücelten, Halbuki peygamber Aleyhisselatu vesselam ne yapmıştır? Hristiyanların Meryem oğlu İsa'yı aşırı övdükleri gibi beni ne yapmayın demiştir? Övmeyin demiştir. Muhammed onun kulu ve rasulüdür deyin demiştir. Bizde bulu yok. Bir de ne var? Öyle bir adam var ki peygamber Aleyhisselatu vesselam'ı postacı olarak gören. Dedik ya sevginin ölçesi tabi olmak. Ne demek tabi olmak? Peygamber'e tabi olmak demek ona itaat etmek demek. Ona itaat etmek demek onun getirdiklerine itaat etmek demek. O kişi şey getirmiştir. Kur'an ve ne? Sünnet. Sünnet. Bunlara tabi olacağız. Yani i̇kinci Hı. tip insan peygamber aleyhissalat postacı görür. Yani peygamberin görevi sadece postacılıktır. Yani Allah ona vermiştir kitabı, bize bildirmiştir. Bitti, çekti, gitti. Başka hiçbir fonksiyonu yok. Başka hiçbir işe ne yapmaz? Yaramaz. Verilen vazife buydu. Emanetçiydi. Emaneti bize verdi gitti. Yani ben burada sünnetin konumunu açıklayacak değilim. Yanlış anlamıyorum. ayrı bir konu. Burada yani bahsedilirsek zaten işin içinden çıkamayız. Ama burada da ne var? Aynen peygamber sallallahu aleyhi ve söylediği gibi. Sizden hiçbirinizi görmeyeyim diyor. Ne yapmış olmasın? Yatağına, döşeyene, yastığına dayanıp da Allah'ın kitabında bulduğunuzu alın. Bulmadığınızı yani peygamberin sünneti olan ona ne yapın? Atın, üstüne basın, geçin gidin. Bu halde görmeyeyim. Şimdi bir anda böyle kavilleriyle, sözleriyle peygamberi ne yapanlar, met edenler, ona Allah'ın vermediği payeleri biçenler. Kendisinin kendisine vermediği payeleri biçenler. E bir yanda da Peygamber aleyhisselatü vesselamı tabiri caizse iraptan mahalli olmayan bir ney insan olarak görenler. Yani ilk zümre bizim şehadeteğinde zikrettiğimiz Allah'ın kuludur ve Resulüdür cümlesindeki Sadece Rasulüdür kelimesi üzerinde ne yapanlar? Odaklaşanlar, dikkat edin bu tabirleri her yerde duyamazsınız. İlk zümre, dikkat edin biz ikisini de zikrediyoruz. Muhammed Allah'ın kulu ve Resulü. Rasulüdür. Kulu ve Rasulüdür. İlk zümre, yani aşırılar peygamberi sadece Rasul olarak görenler. Onun kulluk vasfını ne yapanlar? Bir kenara atanlar. İkinci zümre ise Rasullük vasfını bir kenara atıp sadece kulluk vasfını ön plana çıkaranlardır. Halbuki ehl sünnette her iki işlevi de vardır. Yeri geldiğinde Allah ona bildirmiş, gaybı bize bildirmiştir. Yeri geldiğinde namazda bile hata etmiştir. Dikkat edelim. Yani buradan yola çıkarak buradan yola çıkarak i sünnet vel cemaat Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı sevmeyi getirdiklerine bağlı olma, getirdiklerine bağlı kalma ile eşdeğer görmüştür. Sen onun getirdiklerine ne kadar bağlıysan o kadar peygamberini ne yapıyorsun? Seviyorsun. Sözde değil, özde ne kadar bağlıysan. Ama eğer bu ikisinin dışındaysa zaten sen çok da sevdiğini iddia etsen, Şirkin ne Hiçbir şey sevmiyorsundur. Hiç sevmediğini iddia ettiğinde zaten sünneti inkar ederek de tamamen kendini ne yapıyorsundur? Cehenneme hazırlıyorsun. Evet. Şimdi okuyalım zaten. Göreceğiz meseleyi. Evet. Ehli sünnet bel cemaat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i sever ve onun beşerin en hayırlısı Resullerin seyyidi peygamberlerin sonuncusu olduğuna inanırlar. İman bakımından müminlerin en kamili Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı en çok seven ve ona en güzel şekilde uyandır. Bununla birlikte onun bir beşer olduğuna başkası bir yana kendisi için dahi Allah'ın onun için takdir ettiğinden başka ne bir fayda ne de bir zarar vermeye sahip olmadığına onun öldüğüne ve dininin kıyamete kadar baki kalacağına inanırlar. Onun hakkında aşırılığa gidenlerde ise durum bunun aksinedir. Onlar Peygamber Aleyhisselatü vesselamı Allah'ın onun için belirlemiş olduğu eden daha yukarı yükseltirler. Onun kendisine dua edenin duasına icabet ettiğine inanırlar. Böylece Allah'a yapmaları gereken ibadeti Allah'ı bırakıp peygambere yaptılar. İşte bu sofilerin aşırılarının halidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hakkında onların sözcüsü konumunda olan El Busiri şöyle der. Ey mahlukatın en cömerti! Yoktur benim için kendisine sığınacağım birisi. Büyük hadise hukuku bulduğunda senden başka. Kim bu? Allah değil ha. Peygamberdir. Evet. Muhakkak dünyada onun sıkıntısı da senin cömertliğindendir. Lev ve kalem ilmi de senin ilmindendir. Şayet haşredildiğin gün lütfedip tutmazsan elinden yoksa bana de ki ey ayağa kaymış bir çare. Ve daha başka sahibini İslam dairesinden çıkaran aşırılıklar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hakkında saygısızlık gösterenlerin durumu yukarıda belirtilenlerin aksinedir. Onlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dininden yüz çevirmişler aralarındaki anlaşmazlıklarda onu hakem tayin etmemişlerdir. Ya da onun şeriatının başka bir şeriat tarafından nesledildiğini iddia ederler. Tıpkı batinilerin aşırılarının hali gibi. Onların sözcüsü, şair Ali bin El Fadul El Batini'nin mezhebini açıklamak üzere diz, dizelediği şu beytlerde olduğu gibi. Defi al ey kadın ve çal bülbül gibi sesinle şarkılar söyle. Bir peygamber Haşim oğulların başına geçti. Bu da oğulların peygamberidir. Her peygamber bir şeriat getirmiştir. Bu da bu peygamberin şeriatıdır. O bizden namazın farziyetini kaldırdı. Ve orucun farziyetini yorulmayalım diye. İnsanlar namaz kıldıklarında yerinde, yerinde otur. Oruç tutarlarsa ye ve iç. Saf Safanın, e, Safa'nın yanında hacci isteme. Ne de Yesrib'deki kabri ziyareti. Ve bu şekilde apaçık küfür olan dizeler. Peygamber Aleyhisselam'ın şeriatının günümüze uygun olmadığını, çağımızın isteklerine yetersiz kaldığı görüşünde olanların da hali aynıdır. En i Sünnet ise geçtiği üzere dengeli bir yoldadır. O, onun bize söylememizi emrettiği gibi Allah'ın kulu ve Resulüdür. En i Sünnet onun hakkında ifrat ve tevrite satmaz. Bilakis onu Allah'ın belirlemiş olduğu menzileye indirirler. Evet. Allah ve Resulullah sevgisinden sonra tabi diğer bir meseleyi gündeme getiriyor. Sahabeyi sevme. Allah Resul'ün ashabını sevme. E burada da ehli sünnet Sünneti ve Cemaat nedir? Ortadadır. Denge unsurudur. Onlar sahabelerin naslarla bildirilen hususları dışında hiçbir arasında ne yapmazlar? Tefrik yapmazlar bitmezler bütmezler. Yani ne demek? Yani onlar işte dört hulefayı Raşid'in alakalı nasları fazilet sırasına göre Ebu Bekir'in, Ömer'in, Osman'ın ve Ali'nin lehine işletirler. Aşırı-i mübeşşere keza aşırı-i mübeşşere lehine ne yaparlar? İşletirler. Gene Abdü İbni Mesut'la alakalı İbn Abbas'la alakalı muhtelif rivayetleri ne yaparlar? Alırlar. Onların faziletlerini ikrar ederler. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabesi olma vasfına sahip olmuş. Mü'minken onu görmüş ve bu hal üzere ölmüş. Yüz bin yaklaşık sahabenin hiçbir tanesini naslar dışında bir diğerine tercih etmezler. Yüz bini de ismini bildiklerimiz ve bilmediklerimiz. Adildir, sikadır. Hepsi sevgiyi de hak eder, saygıyı da hak eder. Onların aleyhine ufacık bir laf dahi söylemezler. Aralarında vuku bulmuş ihtilaflara asla girmezler. Girenin dilini keserler. Onlar arasındaki ihtilafları onların tammesi olarak minberlerde zikredenleri minberden men ederler. Program yapanlara program yaptırmazlar. ehl sünnet bütün sahabeyi kucaklar. Genel kaybı. Heh. İşte bu ehl sünnet. Ama iki zıt kutup var. Bir yanda rafiziler bir yanda havariç. Nedir rafiziler? Kendi içinde değişik fırkalara ayrılmış... En yakın yoluyla ehli sünnete, İslam'a yakını, Zeydi olmak üzere ta en uza Alevi'sine kadar giden bir topluluk. Nedir bu? Ali, Ali, Ali. Hasan, Hasan, Hasan. Hüseyin, Hüseyin, Hüseyin. Ha, çoğu zaman Hasan demezler gerçi. Bu kaç tanesi mümindir bin küsür sahabenin? Bir elin ya da iki elin parmağını geçmez haindir geneli. Kur'an'ı tarif etmiştir geneli. Peygamberin vefatından sonra dinden dönmüştür geneli. İddialar mevcut. Gizlisi yok, saklısı yok. Bir anda bunlar. Bir anda da hariciler. O da ne? Hakem olayında hakem olayına tabi olup, inil hukmu illa lillah ayetini çiğneyen Herkesi tekfir etmişlerdir. Herkesi ne yapmışlardır? Tekfir etmişlerdir. Yani Muaviye de kafirdir, Ali de kafirdir. Hepsi kafirdir. Bir yanda da bunlar. Ha, biz rafizilerin karşısına aslında nasibileri de koyabiliriz. Navasıp dediğimiz, nasibe dediğimiz. Nedir o? O da e ne zamanki etki tepki meselesi birileri Hazreti Ali'yi çok met etmiştir. Onun muha muhaliflerini ne görmüştür? Kafir görmüştür. Birileri de çıkıp Osman'ı ve Muaviye'yi ne yapmıştır? Yüceltmiştir. Onun muhaliflerinde ne görmüştür? Kafir görmüştür. Ama çok enteresandır. Bakın arkadaşlar burada size vereceğim tarihi bilgiler Ehl-i Sünnet kaynaklarında o kadar çoktur ki. ileri şia tarih sahnesinden yok etmemiştir. Bakın bu cümleye çok dikkat edin. Nasibileri, navasıbı, şia, tarih sahnesinden, tarih sayfalarından kaldırmamıştır. Kimdir Nasibi? Osman ve Muaviye'yi ne yapan? Üstün gören, muhaliflerine göre kafir gören değil mi? Kim kaldırmıştır onları tarih sahnesinden biliyor musunuz? Ehli sünnet ve cemaat. Yaşamalarına imkan bırakmamıştır. Nefes almalarına imkan bırakmamıştır. Ondan sonra kalkıp da dirileri ehli sünneti kimle, neyle, Ali düşmanı, Hasan düşmanı, Hüseyin düşmanı olmakla ne yapmış? Suçlamıştır. E gücünüz yetseydi kalksaydınız ya. Ha, demek ki yani ehli sünnet ne o ne bu. Bütün sahabeye kucak açmıştır. Sahabenin pokunu sever. Ebu Bekir'in imanını alsa milyon Ali'nin imanından ağır basar. Aksini söyleyenin ehli sünnet nefesi alması mümkün değildir arkadaşlar. Bakın bir Ebu Bekir'in imanı milyon Ali'nin imanından daha ağır basar. Çünkü bir Ebubekir'in imanı tek başına terazinin kefesine konduğunda bütün ümmetin imanından daha ağırdır. O ümmetin içinde Osman da vardır. Ali de vardır. Ömer de vardır. Bakın ben bir daha bir şey söylüyorum. Bir Ebubekir'in imanı milyon Ömer'in imanından daha ağırdır. Bak tek Ali demedim. Ne kadar tarafsızım görüyor musun? Bir Ebubekir'in imanı Milyon Osman'ın imanından daha ağırdır. Bak kendi adamlarımı da feda ediyorum. Sen yapabiliyor musun ey muhalif? Çünkü niye ben nasıl teslim oldum? Verdi mi haber Resulullah Aleyhisselatü Vesselam? Verdi. Sahi kanaldan geldi mi? Geldi başımın üstünde. Artık ben iştahatmış, görüşmüş, fikirmiş. Hiçbir itibar almam. Ama sen bunu yapamazsın. Hep söylüyoruz. Hazreti Ali katledilmiş mi? El cevap katledilmiş. Allah katledenlerine lanet etsin Peki Ömer katledilmiş mi? Katledilmiş. katledilmiş. Osman katledilmiş mi? Katledilmiş. Sen onların katillerine Allah lanet etsin diyebiliyor musun? Demiyorsun. Camileri inşa ediyorsun. Kabirlerini ziyaret ya haline getiriyorsun, af verim size diyorsun, helal olsun size diyorsun, Kureyş'in iki putunu öldürdünüz, kurtardınız ümmeti bunlardan diyorsun. Kureyş'in iki putu kim? Biri Ebu Bekir, diğeri Ömer. Ya bak diyemiyorsun demek ki. Şimdi i̇şte gözünü açacaksın, Sünni, ey ehli Sünnet mensubu adam, gözünü açacaksın, gözünü kapatmayacaksın, gözünü açacaksın. Böyle gözün görecek. İşte Sünnet bu kadar insaflı, bu kadar, bu kadar insaflı ama muhalifin insaflı değil. Bir gün, hiç unutmam, benim öğrencilik Medine'deki öğrencilik anılarımdan bir tanesidir. Görevliyim, kabrin orada. Bana dediler ki dışarı çık dediler, dışarıda dediler taşkınlık yapan hacılar var. Biraz onlara nasihat et. Ba bu Selam'ın önüne doğru gittim. Bir tane İran Azerisi bir hacı geldi. İran Azerisi. Dedi ki bana sen Türk mü sen? Dedim ben Türk'üm. Dedi şu içeride kim yatıyor? Kim yatıyor şu içeride? Dedim Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hemen yanı başında Ebu Bekir Radiyallahu'a, hemen yanı başında da Ömer radıyallahu anh. durdu. Peygamber dedi. yakşı, Ama iki tane pisliğin oradan çıkarılması lazım. Ben elimdeki sopayı aldım. Bunun kafasına vurdum. Ve bu düştü. Bir dakika içinde en az bin tane Şii bana saldırdı. Bir dakika içinde. Bir dakika içinde arkadaşlar. Bir dakika. Ve beni asker zor kurtardı. Düşünebiliyor musunuz? Bunlar bu kadar hain. Bunlar bu kadar sahabe düşman. Ondan sonra ya hocam, e sen yani işte ümmetten bunlar ya, bunlara merhametli hiç olmuyorsun. Ya nasıl ben bunlara merhametli olurum? Bunlara benim merhametli olabilmemin şartları ne olacak? Sahabeye küfretmek mi olacak arkadaşlar? Bu mu olacak? Bak, benim ecdadımın kurduğu devletin ismi Osmanlı, Ali devleti değil. Osman, Osman. Siz bana bir tane İran'da adam gösterin ismi Osman. Yasak. Koyamaz. Ömer koyamaz. Bekir koyamaz. Hele Muaviye falan koyarsa var ya. Zindanlarda çürür. Ama bak. Benim ülkemde Ali de var. Abbas da var. Cafer de var. Rıza'da var. Murtazar da var. Hepsi var. Murtahari'de var. Hepsi de var. Her şey konmuş. Bu yeni değil. eski de var. 50 yıl önce de de var. 100 yıl önce de de var. 1000 yıl önce de de var. Buhari'yi açın. Bir bakın bu Buhari'ye. Açın bir bakın ravilere. Bir bakın. Hepsi var. İşte ehl Sünnet'in insafı burada. Adaleti burada arkadaşlar. Ama onlarda siz bunu bulamazsınız. Hani böyle olunca işte ortay oldu olan adam insaflı adamdır. Hani objektiften falan bahsediyorlar ya nerede objektiflik? nerede? Şikayeti onlar. Onlar mesele heva olunca, mesele birilerini kayırma olunca objektifte en uzak adamlar. Hiç alakası yok ya ortada bir kitap var ya Allah'ın kitabı 114 sureden oluşan beyne deftein dediğimiz iki kapak arası. Kıyamete kadar Allah Azze ve Celle'nin muhafaza ettiği, peygambere nasıl indiyse bize bugün öyle gelen, tevatüren gelen, şu Kur'an'ın dahi 3'te 2'sinin eksik olduğunu iddia eden bir toplumla, bakın 3'te 2'sinin dikkat edin arkadaşlar, eksik olduğunu iddia eden bir toplumla siz hangi asgari müşterekte ittifak edeceksiniz? Mümkün mü? Değil. E kitaplarına bakın. Bugün onların kafisi, Kulenin kafisi, Kur'an tahrifinin sahabeler tarafından yapıldığına dair bölümle ne yapılmıştır? Onlara göre taşlandırılmıştır bölümle. Böyle bir tane rivayetten bahsetmiyorum. Bölüm var. Müstakil bir bab var. Ondan sonra ben merhametli olacağım. Hani birileri hep Kur'an'a dönmek lazım diye bas bas bağırıyor televizyonda. Utanmaz. Kur'an'a dönmekten bahsediyorsun. Kur'an'ın üçte ikisi tarif edilmiş adamları kalkıp Ehlibeyt Mektebi şöyle dedi. Ehli Mektebi ne dedi? Bu helal bu haram. Ehlibeyt Mektebi dedi ki Kur'an-ı Kerim'in hakikisini Mehdi getirecek. E bunu da söyle. Niye söylemiyorsun bunu? Yani madem Kur'an'a döneceğiz, hadi dönelim. He, acaba Kur'an'a dönmekten kasıt, mehdi Muntazar'ın getireceği Kur'an'a dönmek mi? İşte orada bir soru işareti var. Kur'an'a döneceğim. Hangi Kur'an'a döneceğim? ehl Sünnet'in Kur'an'ına döneceksin. Başka Kur'an yok. Çünkü şey diyor ki bu ehl Sünnet'in Kur'an'ı. Bizim Kur'an'ımız, sırdapta dönen mehdi Muntazar'ın yanında. Dönme dolap. He, 1200 yıldır dönüyor. Bun gelecek sirdaptan çıkacak. Şerif Semüteymin'in dediği gibi çıktığı zaman bir o kadar zaman kendine gelemez çünkü başı dönecek. Mümkün değil. Bir o kadar zaman kendine gelemez ki. Artık kusar mı, başka şeyler mi yapar bilmiyorum yani. Hal böyle olunca yani ehli sünnet elbette ayrımcılık yapmıyor ama kendi dini hassasiyeti meselesinde de öyle kalkıp takrip yapacağım işte diyalog yapacağım yakınlaşacağım Ee, ben sahabemi feda edeyim ben Ebu Bekir'imden vazgeçeyim ben Ömer'imden vazgeçeyim ben Osman'ımdan vazgeçeyim Ee, ben İbni Mesud'umdan vazgeçeyim ben Ebu Hureyrem'den vazgeçeyim ben Muaviyem'den vazgeçeyim yok böyle mümkün değil. bir şey yani bu, bu bunun telaffuzu dahi tehlikeli evet okuyalım şimdi bitirelim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı konusunda rafiziler ile hariciler arasında dengeli bir yoldadırlar baba. Rafiziler Allah onları çirkin kılsın. Amin. Sahabilere radıyallahu anhum sövü lanet okumakta ve onların tamamını ya da bir kısmını tekfir etmektedirler. Onların çoğu sahabilerin bir çoğuna ve halifelere sövmekle birlikte Ali ve çocukları radıyallahu anhum hakkında aşırılığa gidip onların uluhiyetine inanırlar. Haricilere gelince onlar sahabiler hakkında rafizilerin karşısına yer almışlardır. Ali'yi, Muaviye'yi ve onlarla beraber olan sahabileri tekfir etmişler, onlarla savaşmışlar ve onların kanlarını ve mallarını helal görmüşlerdir. En üstünde de cemaat ise rafizilerin aşırılığı ile haricilerin nefreti arasında dengeli bir yoldadır. Allah onları sahabenin faziletini itiraf hidayetine erdirmiştir. Onlar iman, İslam, ilim ve hikmet bakımından ümmetin en mükemmel olanlarıdırlar. Bununla birlikte ehli sünnet onlar hakkında aşırılığa gitmemiş, onların masum olduklarını itikat etmemiştir. Bilakis ehli sünnet Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme güzelce arkadaşlık etmeleri, İslam'da öncüler olmalarını, yüceliği, İslam'ına yardımda, belalara en güzel şekilde sabretmeleri ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile cihatları sebebiyle onları severler. Şeyhü's-Semyevi ki yani e, bu cümleler e, hakikaten Şeyhü's-Semyevi'nin hem ilminin, hem imanının, hem takvasının birer göstergesidir. Diyor ki, sahabeye saldırmak dine saldırmaktır. Bakın dikkat edin arkadaşlar. Sahabeye saldırmak dine saldırmaktır diyor. Kim sahabeye saldırırsa bilir ki kime saldırmıştır? Dine, dine saldırmıştır. Çünkü bu dini bize ulaştıran onlardır. Bu dinin ulaklarına saldıran adam, bu dinin temel esaslarına da saldırır. Onun için diyor sahabenin hangisi olursa olsun o biz için bir örtüdür örtü örtü sitaredir o bizim için siz o örtüyü kaldırdığınız zaman ya da o örtüyü <gülüyor> yırtma kalktığınız zaman kastınız aslında örtü değildir yani onun arkasındakidir onun için yani sahabeye saldırmak külliyen külliyen ehl-i sünnet ve cemaat akidesinin <gülüyor> hedimidir böyle bir şey mümkün değildir menheç dersinden kısa bir bahis alalım çok fazla vaktimizi almadan. Geçen ders Selefi Salihinin temayüz ettiği menhecin iki tane neyini vermiştik burada? Özelliğini vermiştik. Değil mi? Ha, i̇lk özellik demiştik. terakki ve teslim üzere ne yapmıştır? ehl sünnet vel cemaat ki Selefi Salihinin temsil ettiği ehl sünnet vel cemaat terakki ve teslim üzere yani ne demek? Onlar Dini hususları iki kaynaktan alırlar. Allah'ın kitabı ve peygamberinin aleyhissalatü vesselamın sünneti. Ve bu iki kaynağıda ne yaparlar arkadaşlar? Teslim olurlar. Yani, i̇kinci özellikte de, demiştik ki, Selefi Salih'inin menheci basittir. Basit. İçinde ne yoktur? Zorluk yoktur. Anlayan insan kendi müstevasıyla, kendi müstevasına eşdeğer, Neyi bilgiyi ne yapar? Alır. Ha. Geçen ders açıkladık bu iki özelliği örneklerini. Üçüncüsü... ...Selif-i Salih'in arkadaşlar... ...kalp diriltir kalp. Kalbi öldürmez. Müslümanın kalbini diriltir. Müslümanın ölü kalbini canlandırır. Canlı kalbinin de canlılığını ne yapar? Arttırır, devam ettirir. Onun için... Örnek verirsek ehl-i sünnet vel cemaatin yani ki onu en başta kim temsil ediyor? selef Salihin. Ha. Sana abdest almayı öğrettiği zaman abdesin yanında sana takvayı da öğretir. Abdesin yanında sana neyi? Takvayı. Yani ne demek takva? Allah azze ve celle'nin helallerine sarılmak, haramlarından uzak kalmak. sınır Evet, bunu da öğret onun için siz hangi nasza bakarsanız bakın içinde emir ya da nehi olan. Bakın Kur'an-ı Kerim'e emir ya da nehi. Yani Allah bir şeye emretmiş olsun ya da nehi etmiş olsun. Muhakkak sonunda şu tür ibareler vardır. Mesela kum <gülüyor> تَتَّقُونَ Umulur ki, ola ki Allah'tan hakkıyla ne yaparsanız Sakınırsınız, korkarsınız. <gülüyor> takva çok önemli yani selif-i salihinin menhecinde sadece ne yok? ilim yok aynı zamanda ne var arkadaşlar? rivayet değil bir kelime riayet var bu çok önemli o bakımdan bakın Allah azze ve celle'nin uslubuna peygamber aleyhissalatü vesselamın uslubuna ve o iki usluktan yola çıkan selif-i salihinin uslubuna bir şey göreceksiniz aynı anda hem vaat hem de vaid. Bu çok önemli. Evet. Aynı anda hem müjde hem de iftar. Aynı anda hem cennet hem cehennem. Aynı anda hem mükafat hem azap. Evet. evet. Onun için korkuyla ümit arasında olma diye bir ne var? Fıstas evet. var. Mesela Hecir suresine bakın ne diyor? Nebi ibadin. Diyor ki kullarıma haber ver. Kullarıma ne yap? Bildir. Enni emel gafurur rahim. Ben Allah ki gafur ve rahimim. Müjde. Allah gafur ve ney? Rahim. Sonra ama şunu da haber ver diyor. Ve enne azabi huvel azabul Azabım elim. Azabın da elin bir azab. Kullanıma bu ikisini de haberler. Şimdi bakıyoruz Ehl-i Sünnet ki Selefi Sali'nin işte başta temsil ettiği Ehl-i Sünnet irca ile, irca ile itizel arasında bir yolda değil mi? İrca sadece hangi naslara yapışmış? Vaat. Müjde. Merhamet. E peki itizel hangi naslara yapılmış, yapışmış? Azap. Vaid. Ki diğer bir ismi onların neydi hatırlıyor musunuz? Tamam. El-Va'idiyye. Diğer bir ismi neydi? Yani el ha. İşte Selefi Salih'in tam böyle ortada olma var. Dördüncü özelliği çok uzatmıyorum. Selefi Salih'in meleci ilim üzere ne yapmıştır? Şekil almıştır. İlim. Fa'len <gülüyor> ennehu La ilahe illallah. Şimdi sofiler bunu zikir meclislerine ne yaparlar? Meze yaparlar. Alakası yok. Heh. Bil ki Allah'tan başka ilah yok. Önce bileceksin. Bileceksin. İmam Buhari bu ayeti hangi bat başlığında zikretmiştir? Evet. Evet. evet. İlmin söz ve amelden önce gerekliliği babı. İlim Söz ve amelden önce illa da nedir? Gerekli. Gereklidir. Onun için Hazreti Ömer ile hangi sahabi arasında gökten taş yağar yanmaz münasebeti geçmiştir bilen var mı? İbn-i Abbas. İbni Abbas. Hazreti Ömer bir meselede halifedir. Kendi hükmünü koymuştur. Ancak i̇bn Abbas kendisine karşı çıkmıştır. Bunun üzerine Ömer ısrar edince Hazreti Ömer ısrar edince umur ki kafamıza ne yayacak? Gökten taş yiyacak. Ben diyorum ki Allah ve Resulü dedi. Sen diyorsun ki Ebu Bekir ve Ömer dedi. Ve bunun üzerine o Celalli Hazreti Ömer ne yapmıştır? Bir kedi gibi sinmiş ve i̇bn Abbas'ın sözünü ne yapmıştır? Kabul etmiştir. Subhane ki Allah'ım ve birhamdike eşedven la ilan ve tuğbilik. Arkadaşlar namaza dilebiliriz.